Merhaba. Et ve deri tüketimi sadece hayvan hakları açısından sorunlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğine de neden oluyor. Puma ayakkabı ve spor ürünleri markası yakın gelecekte deriye veda etmeye hazırlanıyor. Puma başkan yardımcısı Zeitz, şirketin karbon ayak izinin büyük kısmının deri üretimi ve işleme süreçlerinden kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi. Zeitz, çevreye verdiği zarardan ötürü spor ayakkabı üretiminde deri kullanımını bırakmayı planladıklarını açıkladı. Financial Times'da yer alan söyleşte Zayt Puma'nın deriye alternatif olacak malzemeler üzerine çalışmakta olduğunu ifade etti. Deri üretimi ve işleme sürecinin şirketin karbon ayak izinin en önemli bileşenlerinden olduğunu ifade eden Zayt Doğa bizi buna mecbur etmeden önce ham maddemizin alternatiflerini bulmak zorundayız dedi. Almanya merkezli şirketin açıklaması spor ayakkabı sektöründe deri kullanımına bağımlılığın azaltılması için çalışmaların başladığının sinyalini veriyor ne güzel. Türkiye'de toplumun GDO'lara nasıl baktığına dair en kapsamlı çalışmalardan biri Greenpeace tarafından yayınlandı. 4860 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de toplumun %82.3'ü GDO'ların ne olduğunu gayet iyi biliyor. Yine araştırma sonuçlarına göre ambalajlı bir ürünün içinde GDO olduğunu bilseniz alır mısınız sorusuna %83.3 oranında hayır cevabı veriliyor araştırmaya katılan her iki kişiden biri. Geydoğulardan endişeleniyor. Her 3 kişiden biri ise Geydoğulardan çok endişeleniyor. Biyogüvenlik Kurulu 2011'in sonunda 13 Geydoğulu Mısır ve 3 Geydoğulu Soya Çeşitinin hayvan yemi olarak ithal edilmesine onay vermişti. Türkiye Gıda Sektörü'nün en büyük temsilcisi olan Gıda Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı Geydoğulu Gıda Başvurusu adedi ise 29. Greenpeace ve Fikir Sahibi Damaklar yani Slow Food Türkiye Federasyonu'nun ithal başvurularını geri çekmesini ve ürünlerinde GDO kullanmayacağını kamuoyuna açıklamasını talep ediyor. Yemezler.org adresinde siz de bu kampanyaya destek olabilirsiniz. Giresun'un Görele ilçesinde katı atık tesisi yapılmasına tepki gösteren vatandaşlarla tesisin yapılacağı alana gitmelerine izin vermeyen güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Yaşanan olay sonrası 20 köylü gözaltına alındı. Yolda toplanan vatandaşlar tepkilerini sürdürdü. Bölgeye gitmek isteyen resmi araçların geçişine İzin vermedi. Kovanpınar Köyü muhtarı Bayram Çınar, içme suyu kaynakları olan bölgede çöp alanı yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Yaşanan olayın Giresun valisi Dursun Ali Şahin'in aniden yer seçimi yapmasından kaynaklandığını belirten Çömlekçi Çevre Platformu sözcüsü Ali Dursun ise, tesise değil yer seçimine karşı olduklarını kaydederek bu yanlış seçimler Hepimizin enerjisini tüketiyor. Daha az insan yaşayan bir alan bulunsun ve hep birlikte yapalım diyoruz. Valinin bu karardan vazgeçmesini istiyoruz. Durumu yargıya taşıyacağız dedi. Bize göre en önemlisi valinin sıfır çöp politikasını hayata geçirmesi yoksa çöp atacak yer bulması diye şüphesiz. Türkiye'nin güneydoğusu artık toz mevsimini yaşıyor. Güneyden sınır ötesinden gelen kumlar Şırnak, Batman ve Mardin'de hayatı olumsuz etkiliyor. Anadolu'nun güneydoğusu kum ya da toz fırtınalarına yabancı değil. Ancak kum fırtınalarının sayıları ve şiddeti dikkat çekici şekilde artıyor. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğinin... Fırtınalar üzerinde etkili olabilme ihtimalini de akıllara getiriyor. Nitekim Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi ve meteorolog Profesör Doktor Murat Türkeş, Türkiye'de toz fırtınalarının Kuzey Afrika ve Basra, Basra üzerinden gelen rüzgarlarla oluştuğunu, bu nedenle de Güney ve Güneydoğu bölgelerinde daha çok görüldüğünü kaydetti. Küresel iklim değişikliği nedeniyle gittikçe daha kuzey bölgeler tropikal dolaşımın etkisi altına giriyor. O nedenle Trakya'da, Kuzeydoğu Anadolu'da toz fırtınaları görülebilir. Küresel iklim değişikliği ısınma yönünde olursa toz fırtınaları artacaktır. Eğer artarsa insan sağlığına olumsuz etkiler özellikle hasta ve yaşlı insanlar için tehlikeli olabilir. Böyle durumlarda evden çıkmamak en iyisi yorumunu yapıyor Profesör Doktor Murat Türkeş. 13 yıldır öğretmenlik yapan İnci Soner Saruhan çifti 3 yaşındaki oğulları Tibet ile birlikte bisikletle dünya turuna çıktı. Aynı zamanda Tema Vakfı gönüllü eğitmeni olan çift çevreye en az zararlı ulaşım aracı olan bisiklete dikkat çekmek ve bisiklet sporuna karşı oluşmuş ön yargıyı yok etmek gibi sebeplerle bu dünya turuna çıkıyor çıktıklarını söylüyorlar. Daha önce de bisikletle dünyada çeşitli ülkelere yolculuk yapan bisiklet tutkunu çiftin çocuklu gezgin aileler için yazdıkları kitapsa şu anda basılmayı bekliyor. Amsterdam'dan yola çıkan aile 60 günde 11 ülkeyi kapsayan bisikletle 4400 kilometre yol aldıktan sonra Ağustos sonunda İstanbul'da gizlilerini tamamlayacaklar. Kendilerine iyi yolculuklar diliyoruz. Gözlerimiz, gönüllerimiz onlarla. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yakında başlayacak olan afet riski altındaki alanların dönüşümü için yıkım talepleri gelmeye başladı. Bakanlığa şu ana kadar belediyelerin kentsel dönüşüm alanları içerisinde özel mülkiyet binaları için de belediyelerden 1600 civarında bakanlıklardan da 150 kamu binası için yıkım başvurusunun yapıldığı vurgulandı. Biz de diyoruz ki bundan sonra işleri baştan doğru yapalım. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.